Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, aftalussalati ve etemütteslim ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ama ba'd biz Meryem suresinde Allah'ın müminlere yönelik şefkatini, merhametini, rahmetini anlatıyorduk. Zekeriya aleyhisselamı anlattık, Yahya aleyhisselamı anlattık, Meryem aleyhisselamı anlattık. İsa Aleyhisselam'ı kısaca anlattık. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kısasına geldik. Geçen hafta ben yoktum. Ondan önceki hafta İsa Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'ın kısasına başladık ve yarım kaldı. İbrahim Aleyhisselam babasına ne demişti? Ya evet, lima tabudu ma la yesma'u ve la yubcir ve la yunan ki şeya. Ey babacığım görmeyen, işitmeyen senden hiçbir zararı def edemeyen şeyleri sen niye tapıyorsun? Ve arkasından ya ebet inni eni el ilmi malami etika fattabi'ni ehtika siraten seviye. Ey babacığım sende olmayan bir ilim bana geldi. Gel bana tabi ol. Seni dost oluyorlar, eriştireyim dedi. Bunların tefsirini yaptık ve arkasının hemen ya ebet la ta'budu şeytan. Ey babacığım şeytana ibadet etme inne şeytanekane lirrahman asiya çünkü şeytan rahmana asi geldi çünkü şeytan rahmana asi geldi bütünüyle maa biz daha önce de ibadet kavramını izah ederken ibadetin iki manaya geldiğini birisi Allah'a ibadet bir de Allah'tan gayrısına ibadet Allah'tan gayrısına ibadetin ne manaya geldiğini anlatırken Allah'ın emirlerine rağmen birilerine itaat etmek, onlara ibadet etmek manasında olduğunu söyledik. Bunun üzerinde uzun uzun durmayacağız. İbadet kavramı üzerinde uzun uzun durmayacağız. Dikkat edin ya ebeti la ta'budiş şeytan. Ey babacığım şeytana ibadet etme, onun peşinden gitme, ona itaat etme. İnneş şeytane kâne lil rahmâni asiyyâ. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Şimdi bunun üzerine duracağız. Şeytana ibadet etmemenin, şeytana itaat etmemenin gerekçesi ne? Şeytan Rabbine isyan etmiştir. Demek ki eğer ortada bir isyan varsa isyan sahiplerine itaat edilmez. Buradan muşsun sonu çıkartacağız. Birileri Rahman'a isyan ediyorsa... Birileri Rabbine isyan ediyorsa, Rabbi onlara birçok nimet verdiği halde, birileri o nimetlere nankörlük ediyorsa, bu nankörlük edenlere itaat edilmez. Sadece bu ayet bile bugün yaşadığımız coğrafyada kimlere itaat edileceğini, kimlere ise asla itaat edilmeyeceğinin en güzel göstergesidir, en güzel delildir. Kur'an'da hakimiyet mefhumuyla ilgili hiç ayet olmasa, Kur'an'da demokratlara itaat etmemekle ilgili hiç ayet olmasa, Kur'an'da bu veya buna benzer konularla ilgili bizim güncel itikadi konularda sarf ettiğimiz delil olarak istidlal makamında getirdiğimiz ayetlerin hiçbir olmasa sadece bu ayet bile Bugün yaşadığımız coğrafyada bu coğrafyanın sahibi konumunda olan yöneticilerine itaat edilmemesi gerektiğinin en net delilidir. Şeytan Rabbine isyan ettiği için ona ibadet yani ona itaat edilmez. O halde kim Rabbine isyan ediyorsa, kim Allah'ın indirdiklerini bir kenara bırakıp beşerin indirdikleriyle hükmediyorsa, kim Allah faizi haram kıldığı halde onu helal kılıyorsa, ekonomisinin temelini faiz yapıyorsa... <gülüyor> Kim Allah subhane ve Teala içkiyi haram kıldığı halde 18 tane içki fabrikası açmakla önüyorsa, kim Allah fuhuşu haram kıldığı halde fuhuş yapılması için özel evler oluşturuyor onların başına kolluk kuvvetlerini dikiyor ve oradan da vergi alıyorsa ve bunu da özgürlük ve demokrasinin gereği olarak insanlara sunuyorsa bu kimseler apaçık bir şekilde Rahman'a isyan etmişlerdir. Ve bu kimselere hiçbir şekilde zerre kadar hiçbir meselede itaat edilmez. La te'abudiş şeytan ifadesinde ulema demişler ki onlar şeytana zaten ibadet etmiyordu. Ancak şeytan onların o kötü fiilleri yapmalarını onlara emrediyor. Onlar da şeytanın bu emrine itaat ettikleri için şeytana itaat etmiş oluyor diyorlardı. Ben soruyorum faizi helalleştirmeyi kim emrediyor? Allah mı emrediyor şeytan mı? genel genelevler açmayı kim emrediyor? Allah mı emrediyor? Şeytan mı? Müslümanlara düşman olmak, kâfirleri dost edinmek. Bunu kim emrediyor? Allah mı? Şeytan mı? Şeytan bunlara emrediyor. Bunlar da bu fiilleri yapıyor. Kim bunlara itaat ederse şeytana ibadet ediyor demektir. Bu bir. Bu ayetle ilgili arkadaşlar söyleyeceğimiz inne şeytan kanir rahmani asiya. Şeytan Rahman'a isyan, isyan Rahman'a izafe edilmiş. Aslında sadece burada şöyle bir mana var. Rahman, rahmet eden, merhamet eden, şefkat eden, esirgeyen, bağışlayana isyan var. Bu da insanoğlunun ne kadar lankör olduğunu, insanoğlunun yapısı hamuru itibarıyla ne kadar gerçekten çamurdan yaratılmış ya... Bunu göstermektedir. Bir tarafta Rahman var, bir tarafta isyan var. Dikkat edin, ibare olarak ayet Rahman'a, isyan Rahman'a izaf edilmiştir. Burada şuna da bir işaret vardır. Masiyetler Allah'ın rahmetine engel olur. Unutmayın. Masiyetler Allah'ın rahmetine engel olur. Eğer masiyet sahibiyseniz, ilim tahsil edecekseniz, masiyetler ilmin nurunu söndürür. İlim tahsil edemezsiniz. Eğer davetçiyseniz masiyetler davetinizin önündeki en büyük engeldir. Bir nok, bir yerde bir davet çalışmasında bulunuyor ama bir türlü ilerleyemiyorsanız bunun birçok sebebi vardır. Bu sebeplerden bir tanesi de belki sizin günahlarınız olabilir. Günahlarınızdan dolayı ilerleyemiyor olabilirsiniz. Çünkü masiyetler rahmete, masiyetler e başarıya engeldir. Hani meşhur bir kıssa vardır. İmam Şafii günahlarından dolayı ya da bir sebepten dolayı hocasına sormuştur. Ben hocama gittim. Ben hafızam çok zayıf. Öğrendiğim hadisleri hemen unutuyorum. Rivayete göre İmam Şafii bir seferinde yolda giderken önünde bir kadın tökezliyor, kadının baldırını görüyor ve birçok hadisi unutuyor. Bundan dolayı ben unutmaya başladım diye hocasına şikayette gidiyor. Ferşedeni ila terkil maasi ve bana dedi ki diyor İmam Şafii, mahiyetleri terk et. Ve ahberani ve bi ilme nurun ve haber etti dedi ki ilim bir nurdur. Allah ilmini asiye vermez. İnallah la li asi. Allah emrinin nurunu ne yapmaz asiye vermez. İsyan, Rahman'a izafe edildiğine göre buradan üçüncü sonuç olarak şunu çıkartıyoruz. Rahman'a yönelik isyan kişinin e, üzerindeki rahmeti kaldırır. Ticaretle uğraşıyorsan ve isyan varsa ticaretin bereketi gider. Evliliğin varsa ve evliliğin isyan üzerine kurulmuşsa, evliliğinde isyanlar varsa evliliğin mutluluğu gider. Bir ailesinin çoluk çocuk, çocuklarınla aranda isyan varsa, çocuklarınla arandaki o mutluluk ne yapar? Yok olur gider, masiyetler unutmayın. Neye engeldir? Ee, rahmete engeldir. Allah'ın rahmetine ulaşmak istiyorsanız, Allah'ın rahmetine kavuşmak istiyorsanız, Allah'ın rahmetiyle hemhal olmak istiyorsanız, Allah'ın rahmetinin üzerinize sağnak sağnak yağmasını istiyorsanız, bir an önce... İsyanı ne yapmak gerekiyor? Terk etmek gerekiyor. Ya ebete Ayete devam ediyoruz. La ta'budi şeytan. Ey babacığım şeytana ibadet etme. İnneş şeytane kâne. Şeytan şudur. Birçok suçu varken sadece bir suçu isyan suçu. Ve Rahman'ı olan isyan suçu zikredilmiştir. Şeytanın kibirlilik suçu vardır. Şeytanın haktan yüz çevirme suçu vardır. Şeytanın insanları yoldan çıkarma suçu vardır. Şeytanın bizlere işletmiş olduğu günahlardan dolayı dünya kadar suçu varken sadece bir suçu zikredilmiştir. O da isyan suçu zikredilmiştir. Çünkü bu suç diğer bütün suçları kapsamakta ve bu suç daha büyük olmakta. Yani bütün diğer şeytanın bütün diğer suçları bu suçun altındadır. İnne şeytan lil rehmâna asiyya Rahman'a isyan etti. Evet bu ayette bitti. <m> ya <Typically, m realidad> ebeti İnni'âhâfu eyyemesseke azâbun minel rehmâni fetekûne lil şeytân veliyya Ey babacığım ben sana Rahman tarafından bir azabın gelmesinden korkuyorum. Ki sen böylece ne olursun? Şeytanın velisi olursun diyor İbrahim Aleyhisselam davetini sürdürür babasına karşı. Burada başka bir ayette veya başka ayetlerde inni ehafu aleikum azabe bir davetçinin Nuh Aleyhisselam olması lazım kavmine karşı size sizin o büyük günde azap görmenizden dolayı ...ben korkuyorum ifadesi vardır. Arkadaşlar bir... ...her davetçinin taşıması istekirken... ...bir duygu vardır. Merhamet duygusu. Bu dava uzundur. Yol oldukça çilelidir. Yol güllerle değil dikenlere doludur. Bu yolda yorulmamak... ...mümkün değildir. Bu yolda takatsiz kalmamak... ...mümkün değildir. Bu yolda yılmamak mümkün değildir. Yol zordur, yol uzundur... ...engeli çoktur... Engeli çoktur. Ve bu yolda ayakta kalmak neredeyse mucize gibi bir şeydir. Davetçi ayakta tutan bazı iç güçler vardır. Yani iç duygular vardır. Davetçi ayakta tutacak bazı duygular vardır. Davetçi o duygularla ayakta durabilir. Davetçi o duygularla ayakta durabilir. Biz Rabbimizin verir de men hiç derslerini devam edebilirsek orada davetçiyi ayakta tutan, davetçiye güç veren duygular nedir davetçi yani can Nuh, Nuh Aleyhisselam'ı 950 sene ayakta tutan güç neydi hiç düşündünüz mü 950 sene anlatıyorsun kabul etmiyor anlatıyorsun kabul etmiyor siz bir işi kaç kere yaparsınız bana bir söyleyin bakalım mesela evinizde veya sosyal yaşamınızda yaptınız olmadı kaç kere yaparsınız bir kere, iki kere, üç kere sonra da bırakıverirsiniz değil mi? 950 sene mücadele etmek, yıllarca mücadele etmek. Anlatıyorsun, anlamıyorlar. Anlamadıkları gibi iftira atıyorlar. Yalan söylüyorlar, baskı kuruyorlar, işkence ediyorlar. İşkenceden çıkıyorsun, daha devam ediyorsun. Asabi kef düşünün bakın. Öyle ilginç bir nokta ki dün aklıma geldi Ashab-ı kısasını kıssasını okurken. Kralın karşısına çıkmışlar. Daveti sunmuşlar. Kral bunları öldürecek. Kraldan kaçmışlar. Mağaraya sığınmışlar. Yatmışlar, kalkmışlar. Büyük bir tehlike, büyük bir badire atmışlar. Şehirden ekmek alacaklar, yiyecek alacaklar. Dikkat edin diyor. Eğer ellerine geçirirlerse sizi öldürecekler. Ya da kendi dinlerine döndürecekler. O zaman felah bulamazsınız. Yani hala tevhid üzerine direniyorlar. Tevhid üzerine direnme duygusu olmasa git... Ekmek al, ellerine geçerse de ben sizdenim. de kaç gel. Bak hala o şartlarda bile tevhid üzerinde direniyorlar. Tevhid üzerinde ayakta duruyorlar. İşte davetçinin ayakta durması için bazı maddi ve manevi gerekçeler vardır. Bu gerekçelerden bir tanesi de insanlığa yönelik merhamettir. Maalesef bizim Türkiye'de davetçilerin kalbindeki o tekfir anlayışı var ya. Tekfir anlayışı bir düşmanlığı, bir buğzu, bir sevmemeyi, bir merhametsizliği, bir şefkatsizliği getirmiştir. Yani ben mesela keçi sevmem. Ben keçiyi sevmiyorum. Ama bir keçi hasta görsem ona yardım ederim. Bizde keçiye karşı bir düşmanlık var. Ve bu düşmanlık yani... Ondaki hastalıktan dolayı olması gereken ama o hastalığı tedavi edecek de bir merhamet olması lazım. O hastalığı tedavi. Bakın diyor ki ben yani ben size söylüyorum. Birinin azaba düşmesinden dolayı korkuyor musunuz? akrabalarınızın müşrik akrabalarınıza azap isabet edecek. Bundan dolayı içinizde bir titreme bir korku alıyor mu? mesela hiçbiriniz gece oturup ağladınız mı benim dedem müslüman değil müşrik ölürse cehenneme gidecek diye hiç ağladınız mı ha demek ki bizler davetçi değiliz bak İbrahim aleyhisselam put yapıcısı babasına put put yapıcısı adam putperest sadece normal bir putperest değil onu yapıyor yani e, milletvekili gibi bir şey onlar da put yapıyor ya diyor ki ey babacığım bak ifadeye bakın İnni ahasse emske azabun min rahmandan sana bir azabın gelmesinden dolayı çok korkuyor. Nuh aleyhisselam bunu kavmine söylüyor. İşte arkadaşlar davetçi ayakta tutan güç kavmini olan bu merhamettir. Allah'ın azabından dolayı onların başına gelecek tehlikeden korku duyması gerekir davetçi. Sevdiklerimizin başına korkun bir sıkıntı gelecek mesela çocuğumuz ateşlidir. Ateşi yükselecek de başına bir sıkıntı gelecek diye korku duyarız. Bu korkunun gereği olarak da sabaha kadar başında bekleriz. Saati kurarız, ikide bir uyanırız, ateşine bakarız değil mi? Bir merhamet vardır çocuğumuza karşı, bir şefkat vardır ve başına gelecek bir tehlikeden dolayı korku duyarız ve devamlı uykusuz kalmak uğruna başında bekleriz. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Peki günümüz davetçilerinde toplumlarına karşı, ailelerine karşı, kavimlerine karşı, annelerine karşı, babalarına karşı böyle bir merhamet var mı? Yok. Ve bugünkü davetçilerin yolda yürürken yıkılmasına, ayaklarındaki o gücün, takatin yok olmasına en büyük sebep işte budur. Davetçilerde mutlaka bu duygu olması lazım. Etrafımızdaki bu müşrik insanlar ölürse Allah muhafaza cennet ebedi cehennemde kalacak. Ebedi cehennemde kalacak. Annen, baban, deden Eşin, çoluğun, çocuğun kimse bu hal üzere ölürse ebedi cehennemde kalacak. Bu merhamet duygusu kalpte ne olması lazım? Mutlaka olması lazım. ''Ya evet, inni akhafu ey yemesseke azabu Min rahman'' ''Rahman evet merhametlidir, rahman şefkatlidir, rahman esirgendir. rahman bağışlayandır, rahman rahman olduğu için sana süre vermiştir.'' Rahman, Rahman olduğu için sana peygamber göndermiştir. Rahman merhametinden dolayı bir peygamberi sana tebliğ etsin diye göndermiştir. Ancak tüm bunlara rağmen sen şeytanla veli olmayı tercih edersen o Rahmandan sana azapta dokunur. Rahman azap da eder. Evet Rahman rahmet edendir, merhamet edendir ama onun merhametinin bir gereği de şudur. Kendisine kulluk etmeyenlere azap eder. Eğer kendisine kulluk edenlerle, kulluk etmeyenlere aynı şekilde muamele etseydi bu Rahman'ın vasfına yakışmazdı, adaletine yakışmazdı. Ben bütün hayatım boyunca ona ibadet edeceğim, birisi bütün hayatı boyunca ona nankörlük edecek ve Rahman her ikisine birden aynı muameleyi sergileyecek. Bu Rahman'ın vasfına yakışan bir vasfı değildir. Bundan dolayı ''Azabun minel Rahman'' ''Rahmandan sana azap dokunacak'' diyor fetekunel <li> şeytanı veli ve böylece sen şeytanın velisi olacaksın unutmayın velayet velayet insanın sonucunu belirleyen en önemli bağdır kim kimle veli ise veli edindiğiyle beraber olacaktır Allah'ın Resulü'nü veli edinirsen Allah'ın Resulü ile beraber olacaksın Müslümanları veli edinirsen Müslümanlarla beraber olacaksın. Sadıklara veli edinirsen sadıklarla beraber olacaksın. Şeytanı veli edinirsen şeytanla beraber olacaksın. Unutmayın velayet, sevgi, beraberlik başta da sonda da birlikteliği kılar. Yani sen bir yola birisiyle beraber çıktıysan o yolun mükafatını da o yolun cezasını da beraber çekeceksin. Bakın diyor ki, sana sen şeytanın velisi olacaksın ve bundan dolayı da sana azap dokunacak. Ben işte bundan korkuyorum. Ben senin adına ne yapıyorum? Bundan korkuyorum. O halde herkes kimi veli edindiğine dikkat edecek. Kimi veli ediniyorsanız, o veliniz bununla ilgili ayet çok. Ben burada uzun uzun anlatmayacağım. İşte kâfirler kıyamet önünde Allah'a diyorlar ki, biz bunları ibadet etmedik. Bunlar bizi saptırır değil mi? Veli edindiklerini Allah'a şikayet ediyorlar. Veli edinilenlerle, veli eden edinenler orada kavga ediyorlar. Ahzab suresinde, Safa suresinde böyle birçok ayet vardır arkadaşlar. Unutmayın neyi veli edindiğiniz, kimi veli edindiğiniz sizin sonucunuzu belirleyecektir. Sonunuzu belirleyen velayettir. Kim Allah'la, Resulüyle, Allah ve Resulünün dostlarıyla Kur'an'ın dostlarıyla, tevhidin dostlarıyla, davetin dostlarıyla, ilmin dostlarıyla veli ise onların sonu neyse bunun da sonu olacaktır. Kim küfrün, şirkin, fıskın, demokrasinin, putperestliğin velisi ise o da onların sonuyla, onun sonu da onların sonu gibi olacaktır. Evet. Burada iki tane şey var. Bir şeytana dostluk var. Bir de Rahman'ın azabı var. Hangisi daha büyüktür? Şeytanın dostluğu ayetin ifadesinden bu geçiyor. Diyorlar ki nasıl olur bu? Yani şeytanın dostluğu ayetin ifadesinden anlaşılan şudur ki burada iki tane ceza var. Bu cezalardan bir tanesi şeytana dost olmaktır. Bir tanesi de Allah'ın azabıdır. Aslında burada sebep-sonuç ilişkisi varken, ayetin ifadesine baktığımız zaman, şeytana dost olmak daha öncelikli Rahman tarafından azaba uğramak daha sonralıklıdır. Bu nasıl olur diyor. İşte bunun tersi de böyledir demiş İsa Mülemaz'ı. Okuyoruz. İman edenlere Allah cennetler verecektir. O cennetlerin altında e, ırmaklar akacak, Tertemiz meskinler verecek, ebedi orada kalacaklardır. وَرِدْوَانُ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'ın rızası ise bunların üzerindedir. Allah'ın rızası ise bu ödüllerin üzerindedir. Allah'ın rızası önceliklidir. Mükafat olacak. Daha sonra da Allah'ın rızasından dolayı meydana gelen mükafatlar geliyor. Yani bir mümin için öncelikli olan Allah'ın rızasıdır. Bir müminin katında azim olan, yüce olan, büyük olan Allah'ın rızasını kazanmak daha sonra da bunun ve sebebi, bu rızanın sebebi cennetler altlarından ırmakla rakan cennetlerdir. Aynen bunun gibi bir kafir içinde asıl olan şeytana veli edinmek bunun neticesinde daha sonra da cehennem azabı gelecektir şeklinde İslam üleması burayı bu şekilde tevil etmişler. Evet. İbrahim Aleyhisselam'ın daveti burada bitiyor arkadaşlar. İbrahim Aleyhisselam'ın daveti dört ayetle. Bir, babasına putlara ibadet etmemesi gerektiğini ve bunun sebeplerini anlatıyor. Ey babacığım sen bunlara ibadet etmemen gerekiyor ve bunun sebeplerini anlatıyor. İki, taklidi bırakmasını İlme tabi olmasını söylüyor. Üç, şeytana itaat etmemenin gerekçesini söylüyor. Dört, en sonunda da eğer bunlardan vazgeçmezse onu tehdit ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın burada bu kıssada belirtilen davetinin dört aşaması vardır. Birincisi Allah'tan karşısına ibadet etme. Çünkü sebep şu onlar duymuyor onlar görmüyor. İki taklidi bırak sen atalarını bu yolda buldun. Onun burada, o yüzden buradan gidiyorsun gel bana ilim geldi bu ilme tabi ol taklidi bırak bütün bunları yaptıran sana şeytandır şeytanı veli edinme eğer böyle devam edeceksen bir azapla tehdit vardır İbrahim aleyhisselam buradaki davetine baktığımızda put yapıcısı babasına ey babacığım diyerek böyle oldukça latif oldukça yumuşak bir üslup kullanmaktadır artı senin için korkuyorum diyerek de babasına faydalı olan işler hakkında da ne derece ilgili olduğunu ortaya koyuyor yani bak sana faydalı olan budur gel bu faydaya tabi ol ben senin faydanı istiyorum şeklinde bir davet sunuyor <gülüyor> öyle bir karşılık görüyor ki <gülüyor> bu karşılığı siz görseniz biz görsek karşıdaki adamı öldürürüz <gülüyor> hemze ile başlamış taaccüp ediyor tek tek anlatacağım. İbrahim ismini en sona atmış. Normalde İbrahim ismi en başta gelmesi lazım. Sen kimsin ki diyor. Sen kimsin sen necisin diyor. Boyun ne posun ne diyor. Ayetin tam manası bu. Bu ayeti tam tercüme edeceksek yani bütün meallere bakın. Ey İbrahim benim ilahlarından yüz mü çeviriyorsun ifadesiyle hiçbir şey anlatılamıyor. Bu ifade hiçbir şey anlatmıyor. Bu ayetin tam manası şu ben size söyleyeyim. Sen kimsin öyle? Aynen böyle bak. Boyun ne posun ne? şaşılacak bir şey yapıyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun, babana asi geliyorsun. ilmin yok, diploman yok, bildiğin üç kelime çıkmışsın bana laf söylüyorsun. Bu ayetin tam tercümesi bu. Açıklayayım. Qale araqubun an ya İbrahim. Normalde nida başa gelir. İbrahim'i öyle küçümsüyor ki isminin en sona atıyor. Normalde sesleneceğimiz zaman bakın Kur'an-ı Kerim'e Allahum ente Rabbi, Bak Allah'a sesleneceğiz. İbrahim Aleyhisselam seslenirken ne diyor? Ya Ebete, ey babacığım diyor. O ey oğlum demiyor. İbrahim diyor. İfadeye bak. Nuh Aleyhisselam ne diyordu? Ya bu ne ya la tuşrik billah ey evladım diyor. Ey evlatçığım. İsmi tasvir şıgasıdır. Sevgi, şefkat ve merhamet bildirir. Normalde böyle demesi gerekirken, ey evladım, ey oğlum demesi gerekirken ismiyle hitap ediyor. 1 Öyle aşağılıyor ki bu aşağılamanın zirvesidir. İki, onun ismini en sona atıyor. Üç, müftedayı müahhar kılmış haberi öne getirmiş. Yani sen kimsin ki? Sen ne değilsin? Boyun ne, posun ne? Sen benim ilahlarımdan yüz çeviriyorsun. İlmin ne senin? İlahiyat mı okudun? Profesör müsün? Daha dünkü çocuksun sen. Daha dün şöyleydin, dün böyleydin. Gelmişsin bize ahkam kesiyorsun. Manası bu arkadaşlar bu ayet. Ve bu hep böyle olacaktır. Davetçiler buna alışmak zorundadır. Davetçiler buna alışmak zorundadır. Davetçi karşısında bunu görecektir. En yakın babası dahi olsa, İbrahim Aleyhisselam'ın davetine bir bakın. Ey babacığım diyor, senin adına korkuyorum diyor, gel yapma diyor, şeytana tabi olma diyor, ben seni düşünüyorum diyor, bir ilim var bunun peşinden gel. Yalvarırcasına bir davet ortaya koyuyor, o da sen kimsin diyor. Ey evladım deme gereği bile duymuyor. Ey oğlum gel konuşalım deme gereği bile duymuyor İbrahim diyor. Oğluna ismiyle hitap ediyor. ...başında hemze getirmiş, taaccüb sigası. Yani senin bana karşı gelmen, senin benim dinime karşı gelmen öyle şaşılacak bir durum ki bu nereden çıktı? Oradaki başındaki errakibin diyor ya hemze taaccüb beyan eder. Yani sanki kendi hak yolda İbrahim aleyhisselam batıl yolda buna şaşırıyor. Şaşırdığı ne biliyor musunuz? Yıllardan beri taklit üzere geldiği bir şirk dini var yıllardan beri taklit üzere geldiği bir küfür dini var. Atalarını bu şirk ve küfür üzerine görmüş. İbrahim aleyhisselam hak delille gelince söyleyecek bir şey bulamıyor. Sanki şaşırıyormuş gibi yapıyor. Sen kimsin de? Senin e, ilmin ne? Senin boyun ne? Senin posun ne de? Sen atalarının dininden vazgeçiyorsun. Arkadaşlar burada Hemen şu soruyu soralım. Bir müşrik, bir kafir İbrahim Aleyhisselam'a karşı böyle sözler söylüyor. Allah subhanahu ve bize bunları niye naklediyor? Yani bir Müslümanın sözlerini Allah subhanahu ve naklettiği zaman oradan ibret çıkartırız değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerini naklettiği bir davetçi nasıl olması gerektiğini anlarsın. Yusuf Aleyhisselam'ın zindan arkadaşlarıyla kıssasını anlatıyor. Allah subhanü ve teala. Yusuf Aleyhisselam'ın sözlerinden, kıssadan hisse çıkartırız değil mi? Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı sözlerini anlatıyor. Tamam. Tamam da put yapıcısı bir adamın sözleri, Kur'an-ı Kerim'de ne işi var? Hem de öyle ağır ifadeler ki, hem de Allah'ın halili olan, Allah'ın dostu olan e, o peygamber öyle ağır ifadeler kullanıyor ki, bu adamın sözlerinin Kur'an-ı Kerim'de ne işi var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin en zor günlerinde inen ayettir. İnen ayetlerdir. Ve Allah subhanahu aleyhi Resulüne şöyle diyor. Ey Muhammed senden önce atan İbrahim var ya o da babasından böyle bir tavır gördü. Hayıflanma bu yol böyle. İnsanlar senden yüz çeviriyor sana karşı kötü davranıyorlar diye hayıflanma. Hayıflanma. Bu yolun tabi atı bu senin atağın karşılaştığı durumda buydu. Ondan öncekilerin karşılaştığı durumda buydu. Razı diyor ki bu ayetler davetçi teskin etmek içindir. Bu ayetler davetciyi ne yapmak için teskin etmek için gidiyorsun, anlatıyorsun, kabul etmiyor. Vahiy geliyor. Kendine tabi olduğunu söyledin. İbrahim de bak babası nasıl davranmış. Rağib entan aliyeti ilahlarımdan diyor hala. Hala küfründen, şirkinden hiç vazgeçmemiş. O kadar davet, o kadar tebliğ yapıldı. Bir milim şöyle bir bir düşüneyim yok. İlahlarımdan vaz mı geçecek? Hala ilahlarını kendisine izafe ediyor. İlahlarına sahip çıkmaya çalışıyor. Ey İbrahim, ey Muhammed. İbrahim'in babasından gördüğü tavır buydu. Senin de kavminden göreceğin tavır bu. Bu yolun tabiatı budur. Ve kullen nequs aleyke min rusul biz sana rasullerin kıssalarını uzun uzun anlatıyoruz manusebbitu bihi Bununla senin kalbini sabit kılmak istiyoruz. Bu kıssaların anlatılmasındaki sebep budur arkadaşlar. Tamam mı? Devam ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın babası çok ağır bir tepki verdi. Kendisine yönelik Oğlu ey babacığım derken o ey İbrahim dedi. Hatta öyle küçümsedi ki onun ismini en sona zikretti. En sonda zikretti. Bu biraz tahkir ve e, tezif içeren bir ifadedir. İlahlarımdan diyor. Buradan da bir şak, birkaç şey çıkaracağız. Daveti net anlamış. Öyle değil mi? Bak bizim yapmış olduğumuz en büyük eksik. Bu adama dini anlatıyorsun. Adam evet doğru söylüyor. Cık. Adama dini öyle anlatacaksın ki adam... ...senin anlatmanın neticesinde yaşadığı hayatın tamamını terk etmeyi kendisine vacip görecek. İbrahim Aleyhisselam'ın babası öyle güzel anlamış ki... ...daha doğrusu İbrahim Aleyhisselam daveti öyle güzel ortaya koymuş ki... ...adam anlamış, ilahlarımdan vazgeçmezsem ben bu hak yola tabi olamam... Benim İbrahim'in yoluna tabi olmam ilahlarımdan vazgeçmemi gerekli kılıyor. E ente an ya İbrahim. Bugün dini öyle güzel anlatacaksınız ki karşınızdaki muhatap demokrasi ve demokrasinin puthanesinde icat edilen o anayasaları terk etmek gerektiğini anlayacak. Bunları terk etmeden Müslüman olamayacağını anlayacak. Bu din öyle güzel anlatacaksınız ki karşınıza öyle güzel koyacaksınız ki karşınızdaki şunu diyecek. Yani sen bizim yöneticilerimizi tavut görüyorsun. Bunlara düşman olmadan, bunları tekfir etmeden, bunlardan yüz çevirmeden, bunlardan itaati kesmek sizin ben Müslüman olamam. Bunu mu anlatıyorsun diyecek. Daveti öyle güzel ortaya koyacaksınız ki karşınızdaki sen bizim şeyhlerimizi tekfir ettin. Onların babalarını da tekfir ettin. Bizim yolumuzu batıl gördün. Bizim yaptığımız amelleri batıl gördün. Ben tüm bu amelleri terk etmeksizin Müslüman olamam öyle mi? Sen bunları mı inkar ediyorsun diyecek. Bu şekilde anlayacak. İster kabul etsin ister kabul etmesin ama o böyle anlayacak. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın babası böyle anlamış. Sen anlattıklarının sonunda şu ortaya çıkıyor. Benim ilahlarından yüz çeviriyorsun. Anlatmamızın neticesinde muhatabımız onların hayat sisteminden yüz çevirdiğimizi anlayacak. Davetimizin neticesinde muhatabımız onların şirki yaşantısını terk ettiğimizi anlayacak. Onların tağutlarını, onların parlamentolarını, onların hukuk sistemlerini, onların askerliğini, onların okullarını, onların hacılarını, hocalarını, putper şu bu şeyler yok mu? Türbelerini, tekkelerini terk ettiğimizi yani her iki tarafta, eğer demokrat birisine anlatıyorsanız o bunu anlayacak. Sofi bir putpereste anlatıyorsanız o bunu net anlayacak. Evet. Burada anâlihetî bir ısrar var. hala ısrar ediyor. Benim ilahlarımdan ee, yüz mü çeviriyorsun diyor. Evet. Arkadaşlar. Bütün müfessirlere bakın. İlginç bir nokta söyleyeceğim. Burası çok önemli. Kale eragibun. Sen yüz mü çeviriyorsun? Bu ayeti nasıl tercüme etmişler biliyor musun? Bütün müfessirler sen bizim ilahlarımıza sövüyorsun. Sen bizim ilahlarımıza ayıplıyorsun. Sen bizim ilahlarımızı eksiklikle nitelendiriyorsun. Sen bizim ilahlarımıza savaş açtın. Sen bizim ilahlarımıza düşman oldun. Bütün müfessirler açın. Raziden Kadı Bey Davi'ye Kadı Bey diye Matur'den İbni Cevzi'ye açın Ben sadece bu ayetin Burayı nasıl tercüme etmişler diye Yani İbrahim Aleyhisselam'a babası davet İbrahim Aleyhisselam babasına daveti sundu O da ne anladı E ragibun. sen yüz çeviriyorsun An aliheti ilahlarımızdan Ragibun ne demek Açtım bütün yani en az 30 tefsire bakmışım Demişler ki Onları beğenmiyorsan Onları aşağılamaktan vazgeç Onlara söylemeye devam etme ee, şeklinde anlamışlar. Anlayın ki davetin aslı onların putlarını dilinize dolamaktır. Yıllar önce İslam daveti nedir diye sorduğumda birçok cevap aramak için uğraşmıştık. Ama cevap bulamamıştık. Sonra birisi demişti ki İslam daveti tarifi şudur. İbrahim gibi onların putunu diline dolayacaksın. Onların demokrasisini diline dolayacaksın. Onların hukuk sisteminin acziyet içerisinde olduğunu diline dolayacaksın. Onların parlamentolarının, onların yerden bitme kanunlarının hiçbir işe yaramadığını, onların bütün çabalarının boş ve batıl olduğunu ortaya koyacaksın. Davet budur demişti. İşte gerçekten davet bu. İbrahim Aleyhisselam da böyle yapmamış mıydı? Hani diyorlardı? İbrahim adında bir genç var. Putlarımızı diline doluyor putlarımızı diline doluyor. Le illem teraqu ul ente an alati ya ya Eğer vazgeçmezsen işte burayı pardon. Burayı bu şekilde tercümeçiler. Putlarımıza sövmeyi, putlarımıza hakaret etmeyi, putlarımızı aşağılamayı, putlarımıza yani ilahlarımızı ayıplamayı vazgeçmezsen, vazgeçmezsen la seni taşlayacağız. Burada taşlamak ile kastedilen birçok mana olabilir. Sözlü olarak ayıplamak. Yani sen bizim ilahlarımızı dinine dolayan doladın ya, biz de sözlü olarak sana bunun karşılığını vereceğiz. Veya bizzat aynı manada e, taşlayarak öldürmek de olabilir. Vahcür nimeli ya, çek git karşımdan, e, yıkıl gözümün önünden. Uzun bir süre veya uzun bir zaman veya uzak bir yere çek git manasında İki manası vardır Melia'nın. Evet. Daha önce defalarca anlattık. Cahiliğinin tabiatı budur. Cahiliye davet karşısında düşünmek, tefekkür etmek, istidlale ve ilme tabi olmak şeklinde bir arayış içinde değildir. Unutmayın arkadaşlar. Siz bu daveti sunuyorsunuz. Onlar kabul etmiyorlar. Şikayet etmeyin. Onların tabiatı bu. Onların tabiatı bu. Limon niye ekşi diye şikayet ediyor musunuz? Etmiyorsun değil mi? Limonun tabiatı bu. Biber acıysa niye acı? Tatlı değil, baklava gibi tatlı değil şikayet. Cahiliyenin tabiatı kabul etmemektir. Oma teatih min ayet min ayet Rabbim illa kano anhamurdin. Onlara ne zaman Rabbinden bir ayet gelse onu hemen inkar ederler. Cahiliyenin tabiatı budur. Anlatacaksınız. Sizin anlatmanız başka bir şeydir, görevdir. Onların kabul etmemesi başka bir olaydır. Onların kabul edip etmemesi sizi hiç ilgilendirmeyecek. Siz davetinize devam edeceksiniz. İbrahim Aleyhisselam bakın. İbrahim Aleyhisselam'dan daha güzel davet ortaya koyabilecek kimse var mı? Ama onun, onun davetinde babası kabul etmemiş. İlk önce kabul etmez. Siz devam ederseniz sözlü olarak tehdit eder. Siz hala devam ederseniz ercümen keseni taşlayacağım der. İşte bu da böyledir. Evet. Şimdi Aynı şekilde devam ediyor bakın. Subhanallah öyle ince dersler var ki burada arkadaşlar. İbrahim aleyhisselam oldukça yumuşak bir üslupla babasına davette bulundu. Babası oldukça kötü bir üslupla karşılık verdi. İbrahim aleyhisselam selamun aleyk diyor. Sana selam olsun diyor. Hala en ufak bir kötülük. Hala en ufak bir kötü söz. Hala en ufak bir kötü cümle sesini yükseltme hiçbir şey yok. Davetini ortaya koyarken en ufak, en yumuşak üslupla, en güzel ifadelerle davetini ortaya koyuyor. Oldukça ağır bir şekilde karşılık görüyor. Hakaretvari bir şekilde karşılık görüyor. Küçümseniyor, tahkir ediliyor. Ama hala kâle selâmün aleyk. Diyor ki sana selam olsun. Sen bana ne kadar kötü davranırsan davran, sen benden yana selamettesin. Ben sana bir kötülük yapmayacağım. Sen beni kovalasan da benim seni düşünmem benim senin sorunlarınla ilgilenmem bitmeyecek ben sana istiğfar etmeye de devam edeceğim yani diyor ya, ya çek git başımdan İbrahim aleyhisselam da rivayetlere göre bu olaydan sonra Şam'a hicret ediyor çekip gidiyor bırakıp gidiyor ailesini kavmini vatanını bu hadiseden sonra gidiyor rivayetlerde bu şekilde ama diyor ki bak selamun aleyk sana selam olsun esenlik senin üzerine olsun selamet senin üzerine olsun ben senden gitsem de uzaklaşsam da uzun bir süre gözüne gözükmesem ya da oldukça uzak bir mekana hicret etsem de seni düşünmekten vazgeçmeyeceğim bir insana ben sana istiğfar edeceğim demek ne demek seni düşünüyorum senin bağışlanmanı istiyorum Buradaki istiğfarın manası ve selamın manası üzerine durmayacağım. İşte kafire istiğfar edilir mi edilmez mi? Alimlerin bir kısmı demişler ki kafire istiğfar onun hidayet bulması için gereken vesileleri Allah'ın yaratmasını dilemektir demişler. Farklı farklı tevil getirmişler. Daha önce bu caizdi, haram kılındı filan demişler. Burası önemli değil bizim için. Yani böyle detaylar önemli değil. Kâfir'e selam verilir mi, verilmez mi? Soru cevap kanalımıza çok detaylı bir şekilde izah edeceğim bunu kâfir'e. ...selam verdiği zaman selam alınır... ...ona selam verilir mi verilmez mi... ...orayı da başka bir derste yani soru cevap... ...kanalımızda müşriklere selam verilir mi... ...orada bulabilirsiniz... ...birkaç gün içinde o da yayınlanın inşallah... ...buralarda durmayacağım ancak burada durmak... ...istediğim bir davetçisin... ...en güzel ifadeyle... ...en güzel üslupla... ...en güzel ifade tarzıyla... ...ve babana... ...davet ortaya koyuyorsun... ...baban seni neredeyse rezil ediyor... Sen hala, "Salamun alik, astafirulaka Rabbi, sana selam olsun. Ben sana istiğfar edeceğim. Ee, not almışım. Evet, uzaklaşıp gideceğim ama senden kopmayacağım. Diliyle sana anlatarak bu işi başaramamış olsam da Rabbimden yardım isteyerek başarmaya çalışacağım. Böyle bir tefsir not almış. Yani ben sana anlattım, başaramadım ama tamam. Sen de beni kovaladın, ben de çekip gideceğim. Ama bunun için hala devam edeceğim. Buradan başka bir şey çıkıyor. Bazen fiiliye gayretlerimiz boşa çıkabilir. Fiiliye gayretlerimiz boşa çıktığı zaman ne iş için uğraşıyorsak onu terk etmek yok arkadaşlar. Bir hedefimiz var, bir gayemiz var. Elimizle uğraşıyoruz olmadı. Başka yollar deneyeceğiz. İbrahim Aleyhisselam babasına diliyle anlattı mı? Anlattı olmadı bıraktı mı bırakmadı. Dua ile devam etti. İslami hareket mutlaka ama mutlaka bir vesileyle yoluna devam etmelidir. Bir şey yapıyorsunuz, elinizle yapıyorsunuz, olmuyor başka bir şey deneyeceksiniz. Onunla yapıyorsunuz, olmuyor başka bir şey deneyeceksiniz. Ama yolunuza taviz vermeksizin mutlaka ama mutlaka devam edeceksiniz. Devam etmek zorundasınız. İbrahim Aleyhisselam babasına daveti anlattı mı anlattı. Bitti mi? Bitmedi. Babası kovalıyor. Yine bitmedi. Gidecek. Hicret edecek. Ama hala seestagfirü Rabbi. Hidayet bulman için Rabbime dua etmeye ben devam edeceğim diyecek. İslami hareketin mensupları çalışmayı hiç bırakmayacak. İslami hareketin mensupları çalışmayı ne yapmayacak? Hiç bırakmayacak. İslami hareketin mensupları pes eden değil, her zaman mücadele edendir diye not almış. Bütün gayretlerimiz sonuçsuz kalabilir. Böylesi durumda yapmamız gereken, yolda ilerlemeyi bırakmak değil, gayret edemez hale gelsek de, farklı farklı vesilelere sarılmaktır. Bu vesilelerden bir tanesi nedir? Duadır, evet. İbrahim Aleyhisselam'ın bu tavrı, vahin en önemli şeydir. Menhecin en önemli esaslarından bir tanesidir. Bu iza Allah ve Onlar kendilerine kötü söz söylendiği zaman a'radu anhu. Onu şey yapmazlar, umursamazlar. Yüz çevirirler ifadesini daha önce anlatmıştım size. Ne demek yüz çevirmek? İtibar etmemek. Sana bir şeyler söyleniyor ya, itibar etmemek. Bugün sabah uyandım. Bir arkadaş Subhanallah dedi, bir video attı bana. Baktım. Adamı oturmuş bana iftira atıyor. Bildiğin iftira. Hiç alakası yok. Önce şey yaptım biraz. Hatta bugün bu derste de ona güzel bir cevap vereyim dedim. Sonra bu ayet aklıma geldi. Eradu anhu takma. İtibar etme. Hiç gündemine bile alma demektir bu. Evet. Ve kalu a'maluna ve Sizin amelleriniz size, bizim amellerimize selamun aleykum. Size selam olsun. Yine bir başka ayette وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اَلَّذِينَ al عَلَى الْاَرْضَ Rahmanun, e, o güzel kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Müşrikler, kafirler onlara sert çıkış yaptığında, muhatap olduğunda bir şeyler söylediğinde en güzel sözü söyler قَالُوا سَلَامًا demek Qalhu kawulen selama hasve gidilen ifadeler vardır da en güzel sözü söyler geçerler demek bu davetin en güzel şeydir arkadaşlar en önemli hususudur evet Qal selamunaleykum buraya anlattık sestar Rabbi ben Rabbimden senin adına istifarda bulunacağım innau kanebi hafiya o bana karşı çok hafidir benimle çok ilgilenir. ...bana müthiş ihtimam gösterir. Benim bütün işlerim onun elindedir. O benimle yakinen ilgilenendir demektir. Ben dua edeceğim. O da ne yapacak? Duama Cağfı reyektir. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam. Yani sana daveti yolu bırakmayacağım, yolu terk etmeyeceğim ama... ...sizi terk edeceğim... Vama tadgona min donu Allah sizin Allahtan başka taptıklarınızla terkedeceğim ve adgur Rabbi ve Rabbime ibadet edeceğim. İşte biz her zaman diyoruz ki tevhidin üç şartı vardır. Allah'a ibadet edeceksin. Allah'tan gayrısına ibadet terk edeceksin, Allah'tan gayrısına ibadet edenleri tekrif etip onlardan uzaklaştıracaksın. Deli de bu ayettir. Vaat ezilikum kafirleri tekrif etmek ve onlardan uzaklaşmak. Vama sizin Allah'tan başka taptıklarınız yani putları terk etmek ve edûr Rabbî Allah'a ibadet etmek. Tevhidin her zaman söylüyoruz hiç kimse bunu sulandırmaya kalkmasın. Bir kimsenin Müslüman olabilmesi için üç şart vardır. La ilahe illallah bu üç şartı barındırır. Bu üç şartı barındıran onlarca ayet vardır. Bu üç şartı o ayetlerden bir tanesi budur. Ve a'tezilikum ben sizi terk ediyorum. Yani bizim üçüncü şart olarak zikrettiğimiz müşteri tekfir etmek, onlardan yüz çevirmek, onlardan beri olmaktır. Ve ma te'budu ve ma ted'une min dunillah. Allah'tan başka taptığınız putlarınızı da terk ediyorum. Allah'tan karşısında ibadet terk etmek. Ve ed'u Rabbi, Rabbime de dua ediyorum. Bu da Allah'a ibadet etmektir. Şimdi bu ayetler ışığında Mümtehine suresinin dördüncü ayetini inceleyin. İşte oradaki kefer nâbüküm tekfir etmek midir uzaklaşmak mıdır? Adamlara diyorum ki dile takılı kalmayın. Bu mutezilenin vasfıdır. Kur'an'ı Kur'an'la öğrenin. İbrahim aleyhisselam kefer nâbüküm biz sizi inkar ediyoruz dedi. İnkar olsun tekfir olmasın. Ne demek istedi bak onlardan bizzat uzaklaşmayın. Sen şeytana tapıyorsun diyor. Şeytanın dostu olacaksın diyor. Sana azap dokunacak diyor. Sadece Meryem suresindeki ifadeleri bu. Başka suredeki ifadelere baktığınız zaman keferna büküm ne demek anlarsınız arkadaşlar. Evet. Ve edu Rabbi Ben Rabbime dua edeceğim. İyi dikkat edin. Asa إلا أكون بدعائي ربي شقيا أم يرون كي رب yapmış olduğum duada da bedbat olmayacağım. Ben sizin gibi putlara tapmıyorum. Siz putlara tapıyorsunuz, onlara dua ediyorsunuz. Onlar size bir fayda sağlamıyor. Onlar sizin bir zararı def etmiyor. Çünkü sizi duymuyor. Çünkü sizi işitmiyor. Ama ben Rabbime dua edeceğim ve umuyorum ki Rabbim de benim duama ne yapacak? İcabet edecek. Siz putlarımıza dua edersiniz ama karşılık alamazsınız. Ama ben Rabbime dua ettiğim zaman her zaman karşılık alacağım. Evet. Aslında burada söylenecek çok şey var ama vaktimiz bitiyor. Ben sadece ne söylenecekleri kısaca başlıklar halinde de söyleyebilirim. Mesela içinde yaşadığımız topluma diyebiliriz ki gelin liderlerinize değil Allah'a itaat edin. Siz liderlerinizi başınıza getirdiniz. İşte bak bu hale düştünüz. Ekonomi olarak berbat bir haldesiniz. Hukuk düzeni olarak berbat bir haldesiniz. Adalet deseniz adalet yok. Dün görüntüler de vardı değil mi? Zabıta şey dövüyordu. Ee, Manavci, zebzeci dövüyor. Yani ona herkesin gücü yeter. Gel başka şey... Yani her tarafta zulüm var. Bak siz insanlara itaat ettiniz. İtaatinizin neticesinde başınıza bu sıkıntı geldi. Gelin Allah'a itaat edin. Allah'a kulluk edin. Bu sıkıntılardan kurtulun şeklinde. Burada uzun uzun uzun uzun nasihat edebiliriz. Asa ifadesinde bir tevazu var. Asa ifadesinde ne var? Bir tevazu var. İki, umulur ki Rabbim benim duama icabet eder. Allah'ın üzerine duaya icap etmek vacip değildir. Allah'ın üzerine dua et icabet etmek bir lütuftur. Bu onu gösteriyor. Evet. <gülüyor> İbrahim onlardan ve onların Allah'tan başka taptıklarından ayrıldı. Ve hebna biz ona hibe ettik. Ne zaman hibe geldi? Bağış ne zaman geldi? Lütuf ne zaman geldi? Onlardan ayrıldıktan sonra geldi. Unutma Allah'la olan beraberlik seni hiç zararlı çıkarmaz. Allah'la olan beraberliğin neticesinde anneni terk etmek zorunda kalırsan sen zararlı olmayacaksın. Allah'la beraberliğin neticesinde babanı terk etmek zorunda kalırsan sen zararlı olmayacaksın. Allah'ın rızası uğruna evladını terk etmek zorunda kalırsan sen zararlı çıkmayacaksın. İbrahim onları terk etti vatanını terk etti. Rivayetlere göre babasını terk etti, ailesini terk etti, kavmini terk etti. İnni muhacirun ila Rabbi'yi ben hicret ediyorum dedi. Çekti gitti tek başına. Bilmediği bir diyara hicret etti. Normalde zahiren baktığınız zaman çok şey kaybetti. Bir insanın vatanını terk etmesi, ailesini terk etmesi, kavmini terk etmesi. Orada da tanıdıkları vardı, oturup kaltı birileri vardı belki de İbrahim Aleyhisselam'ın. Herkesi terk etti. Zannedersiniz ki Allah için bir şeyler terk etmek size zarar getirecek. Ve hebna lehu biz ona bahşettik. Ne zaman mağış geldi? Lütuf ne zaman geldi? Rahmet ne zaman indi? Şevkat ne zaman indi? Sen Allah için bir şeyler terk edersen. Hocam şöyle şöyle bir işim var ben bunu bırakırsam aç kalırım. Ya Allah için bir şeyi bırak Allah seni aç bırakmayacak. Hocam ailem çok baskı yapıyor, ben onu terk edersem sen Allah için aileni terk et, Allah sana yeterli gelecek. Bugün karşılaştığımız, şu yaşadığımız coğrafyada karşılaştığım soruların tamamı bu minvalde. Müslümanlar zannediyorlar ki bir şeyleri terk edince zararlı çıkacaklar. Allah için bir şeyleri terk etmek zarar değil ne getirir? Fayda getirecektir. Fayda getirecektir. Şimdi bakın. Diyor ki ve ki Biz ona İshak'ı ve Yakub'u ne yaptık? Müjdeledik. Hani başta dedim ya Vehebe hibe etmek. Bağış olarak verdik. Çünkü çocuk Allah'ın bir bağışıdır. Çalışmakla kazanmaz. Yani sen çocuğun oldu ya Allah'a ne verdin ki çocuğun oldu? Hiçbir şey değil. Çocuk Allah'ın bütün insanlığa bir bağışıdır. وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَب۪يَّا Biz onların hepsini nebiye kıldık. وَوَهَبْنَا لَهُمْ min رَحْمَتِنَا Biz rahmetimizden onlara hibe ettik. Şimdi bakın arkadaşlar. Dedim ya siz bir şeyi terk ederseniz Allah size terk ettiğinizden daha iyisini verecektir. İbrahim Aleyhisselam bu surede olduğu gibi putları ve put terk etti. Allah ona İshak'la ve Yakup verdi bir iki İbrahim Aleyhisselam Tebbe Suresi'nin 114. ayetinde Felem ma tebeyyene lehu ennehu aduwwun babasının babasının bir Allah düşmanı olduğunu görünce ondan uzaklaştı diyor. O babasını terk etti. Allah Subhanahu taala ona ümmetin babalığını verdi. Millete ebiikum İbrahim. babanız olan İbrahim'in dini diyor. O babasını terk etti. Allah ona babalık verdi. Hem de öyle bir babalık ki tüm ümmetin babası. Ne diyoruz? Atamız İbrahim diyoruz değil mi? Subhanallah. Ne kadar büyük bir nimet. Sen bir tane babayı terk ediyorsun. Tüm ümmetin babası oluyor. İki, üç. İbrahim kurban kesmek için oğlunu alnı üzere yatırdı. Allah ona bir fidye verdi. Sen oğlunu yatırıyorsun Allah için. Yine zararlı çıktı mı İbrahim? Zarar çıkmadı. Üç, dört. İbrahim aleyhisselam, Rabbi dedi ki, Kale eslim. Selamette ol, gel teslim ol. O da ben sana karşı teslim oldum, selamet içindeyim dedi. Rabbi de ateşe dedi ki, sen de İbrahim'e selamet ol. İbrahim, Rabbine teslim oldu, ateş de İbrahim'e teslim oldu. Sen Rabbine teslim olursan, dağlar, taşlar, gökler, yerler, ateş, su, hayvanlar, haşratlar, hepsi sana teslim olur. Rab, ne zaman ki İbrahim Rabbine teslim oldu. Allah da ateşi ona selamette kıldı. Ona teslim kıldı. 4 5. İbrahim Allah rızası için fe illa Bunların hepsi benim düşmanımdır dedi. Herkesi düşman edindi. Allah Subhanahu <gülüyor> Madem sen herkesi düşman ediniyorsun İbrahim, gel ben de seni dost ediniyorum dedi. Allah subhanehu ve teala ile beraberlik hiçbir zaman kaybettirmez unutmayın arkadaşlar. İbrahim aleyhisselamın işte e, Meryem suresinde anlatmaya çalıştığımız hadise buydu. Allah subhanehu ve teala İbrahim aleyhisselama rahmet etti. Ne zaman ki İbrahim aleyhisselam Rahman için bir şey terk etti. Rabbi için bir şey terk etti. Rabbinin rızası ardına bir şeyleri terk etti. Allah ona terk ettiğinden çok çok çok daha fazlasını verdi. Ve cealne... Daha sonraki devirleri de onlara çok güzel, onlardan hep çok güzel bahsediliyor değil mi? Bakın bütün din sahipleri kendisini İbrahim Aleyhisselam'a nispet eder. Yahudiler de İbrahim Aleyhisselam'a nispet eder. Hıristiyanlar da İbrahim Aleyhisselam'a nispet eder. Müşrikler de İbrahim Aleyhisselam'a nispet eder. Müşrikler bile ondan güzellikle bahseder. Yahudiler de ondan güzellikle bahseder. Hristiyanlar da ondan güzellikle bahseder. Allah ona böyle dedi. Çünkü o gelecekler için benim benden sonra gelecekler için benim adıma güzel bir sıdkı lisan eyle diye dua etmişti. Allah da duasını kabul etti. Onun duasını kabul etti. Önümüzdeki ders bu son kısmı bir daha özetleyeceğim arkadaşlar. Ama şunu söylüyoruz. Allah için terk ederseniz Allah size daha iyisini verecektir. Siz Allah'a sarılırsanız Allah size koruyup özetleyecektir siz Allah'la beraber olursanız Allah'la beraber hiç pişman olmayacaksınız ve rabbil